Değerli izleyenler, insan İnsana programına hoş geldiniz. Polat Doğru ile birlikte bu programı yürütüyoruz. Biz diyoruz ki paranız kadar değil, farkında olduğunuz kadar zenginsiniz. Kabul ediyor musun Pa? Rica ederim hocam. Estağfurullah. Hiç düşer mi bana? Tamam. <gülüyor> evet. Bugün zenginlik alanımız. Hangi konuda konuşalım? Hocam bu sizin önemsediğiniz bir konu üstüne ben konuşmak istiyorum. Bir süredir e, geçtiğimiz programlarda bu konuyla ilgili aslında biraz konuşmaya başladık. Biraz daha ilerletelim diye düşünüyorum. Biz utanca boğma müessesesinden bahsetmiştik en son. Şimdi de biraz... Evet. Utanca bo olmuş insana ne olurdan biraz konuşalım istiyorum ben yani bir He. insan eğer çocukluğunda e, çocukluğunda utanca bo olmuşsa sağlıklı bir aile ortamında yetiştirilmemişse bunun sonunda uzun vadede nereye geliyor onu konuşalım istiyorum çünkü siz çok önemsiyorsunuz böyle söylenince ne olur canım utanıversin versin işte biraz da utanca bo olmuş olsun falan filan diye düşünülebiliyor ama bunun uzun vadede gerçekten çok ciddi sıkıntı yaratan sonuçları var. Evet. Bunları konuşmak lazım. O yüzden de ben sormak istiyorum size. Birini çocukken utanca boğarsak büyüdüğü zaman ne görürüz hocam? Evet. Ee, aslında bunu önemsediğimden dolayı ben içimizdeki çocuk kitabını yetişkin çocuklar kitabıyla takip ettim. Evet. evet. Devam ettim. Çünkü keşin içindeki çocuğu utanca boğmuş kişi... Ee... Potansiyelini geliştirerek olgun yetişkin haline gelemiyor. gelemiyor tabii. Ee, bir yerde duygusal gelişimi, biyolojik gelişimi değil, duygusal ve zihinsel gelişimi dumura uğruyor. Ve acı olan şu ki kendisi de kendisini utanca boğan insanlar gibi utanca boğulmuş insanlar yetiştirmeye başlıyor. Ondan dolayı sağlıksız kişilikler ve bu sağlıksız kişilikler toplumda o kadar yaygın oluyor ki... Polat. Normal buymuş gibi oluyor değil mi evet. hocam? Ben <gülüyor> seminer verirken Polat salonda 300 kişi, 800 kişi oluyor. Diyorum ki çevrenize baktığınızda hı hı. otobüslerde, kaldırımlarda... Devlet dairelerine gittiğinizde, hastanelere gittiğinizde, şöyle etrafınıza baktığınızda çoğunlukla soğuk, bıkkın, küskün ve öfkeli insanlar görüyor musunuz? Evet, çoğunlukla görüyorum diyenler ev kaldırsın diyorum. Keşke elimde olsa da sana göstersen, yani, çığ yani. gibi kalkıyor. Çığ gibi değil mi hocam? Çığ gibi kalkıyor ve diyorum ki lütfen o insanlara kızmayın. Farkında bile değiller. Aslında kaldıranların da çok büyük bir kısmı öyle. Evet ve yani ben de onlardan birisiyim gibi kaldırıyor zaten evet. kaldıran da. Yani böyle bir bir acıma bir keşke bir, bir duygusu var böyle hakikaten. Ben baktığımda şeyi görüyorum hocam sanki böyle içi boşaltılmış gibi insanların değil mi? Gerçekten öyle. O can dediğimiz olay yaşamın içerisine girmediğinden dolayı İnsanlar sanki programlanmış, işte, belirli bir yörenin, bir kültürün programlanmışlığını yaşamak istiyorlar. Aynen öyle. Bilmiyorum, sen hiç katıldın mı? Ama değerli izleyenler hiç apartman yönetimlerine katıldınız mı? Hiç apartman yöneticisi oldunuz mu? Veya da yıllık işte sonunda katıldınız. Ben katıldım ve çok azdır insanların böyle birbiriyle konuşa konuşa rahat bir şekilde o toplantıyı bitirmeleri. Polat'cığım genellikle öfkeli, Hocam. kızgın, hasım ve şüphe eden birbirine güvenmeyen insanlar var. Yani bir kere sanıyorum insanın içi boşalınca kendini ayakta tutabilmenin tek yolu söylediğinin olması oluyor o zaman. Yani benim söylediğim olursa ben varım benim söylediğim olmazsa ben yokum noktasına geliyor. Ancak öyle dik durduğunu düşünüyor ve öyle olduğu zaman da ben yani bu toplantılara gittiğim zaman genelde canım çok sıkın dönüyorum hocam ve çoğu zaman katılmak çoğu zaman orada bulunmak istemiyorum ama bir diğer taraftan da sorumluluk bu yani gitmek durumunda kalıyorsunuz. Ee, evet. Şöyle keyif içerisinde bu işlerin yapıldığı ortak karar verildiği bir toplantı ben de görmedim ve sadece burası bura, içinde değil yani. Apartmanlarda falan bu iş işte tabii işin ucunda bir ortak bir gelir bilmem ne falan olmadığı için en doğal haliyle yaşanıyor. İş yerlerinde de aynı şey oluyor. Sadece burada birlikte para kazanma, bir işi yapma falan gibi durumlar olduğundan insanlar iyi kötü idare ediyorlar. Yoksa o neşesiz insanlar her yerde var. Öfkeli insanlar her yerde var. O sıkkın, bıkkın, kendini ortaya koymak istemeyen insanlar her yerde var. Evet. Ve bu yaşamı anlamlı coşkuluğu, güçlü bir şekilde yaşama varken öfkeli, bıkkın, küskün bir şekilde yaşamayı farkında olmadan tercih ediyoruz. Polat, sağlıksız insanın en belirgin özelliklerinden bir tanesi mükemmelliyetçi olmasıdır. Hocam bunu bir kere daha söyleyelim de bir iyice anlaşılsın istiyorum. Bu bu şöyle bir şey. Zehir olduğu bilinmeyen bir zehirden bahsediyorsunuz şu anda. Evet. Bal diye satıyorlar bunu. Evet. Ee, ve çok böyle matah bir şeymiş gibi de pazarlanıyor. Ben çok evet. mükemmeliyetçi bir adamım diyor. Aferin evet. sana diyesim geliyor böyle. Ee, bunu bir kere daha tekrarlayın hocam. Kimin özelliğiymiş Al, bu? Halbuki içinde şey geliyor. Abi hayatına yazık oluyor. Aynen musun? öyle. Aynen demek istiyorsun ama Tabii. anlayamayacak onu. Yok mümkün değil. Anlaması evet. mümkün değil. Değerli izleyenler şunu söyledik. Esas zenginlik farkında olmaktır dedik ve bu program bir farkında oluş programı. Ondan dolayı paranız kadar değil farkında olduğunuz kadar yaşıyorsunuz. O kadar zenginsiniz. Onun için altını çiziyorum bunu ve hakikaten mükemmeliyetçilik gizli bir zehir. Bize vitamin gibi veriliyor ama bir zehir değil mi? Aynen öyle hocam. Yani ben şuna çok üzülüyorum. Mükemmelliyetçi insanın yaşamı boyunca mutlu olması mümkün değil. Neden biliyor musun? Çünkü... Kriterlerini kendisi koyamıyor. Aynen öyle. Bir başkası senin diyor kabul edilebilmen için X, Y, Z, E, F, G'ler var diyor. Aynen. Bunlara uyarsan eğer diyor hı hı. sen kabul edilebilirsin. Çocuk 98 almış sınavda. En yüksek nota almış. Aynen. Babasına telefon ediyor. Baba 98 aldım. Sınıfta en yüksek not aldım diyor. Babanın cevabı ne biliyor musun? <gülüyor> Tahmin ediyorsun. Ben şu. Diyorum. iki notu nerede kaybettik oğlum? Ve bunu anlatan oğlu 48 yaşındaydı. Ve orada anlatırken yaralanmışlığını dile getiriyor. Hocam 48 yaşında bunu hatırlıyorsanız zaten o işlemiş oraya, o oraya yerleşmiş. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu mükemmeliyetçi insan kendine zarar verir, marar verir, o neyse de birlikte yaşadığı insanların hepsine de çok yazık hocam. Yani eğer kişi utanca boğulmuşsa, sağlıklı bir ortamdan gelmiyorsa, uzun vadede Kendini gerçekleştirebilmek için bir başkasının sana her şey tamam, ellerine sağlık, müthiş olmuş demesi lazım. Çünkü senin içinden bunu söyleyen bir şey yok. Evet. Sürekli içinde senin eksik olduğunla ilgili bir duygu var. Evet. O duyguyu nasıl gidereceksin? Birileri sana her şey tamam olmuş diyecek. E onun garantisini her şeyin tas tamam, %100 gerçekleştirilmiş Onun gözünde. Aynen öyle, onun gözünde. E düşünün bu bu adamla evlenmiş olan kadının hali ne? Evet. Ne hazırladığı bir masa beğenilecek, ne birlikte yürüttüğü ev beğenilecek, ne kendisi beğenilecek, ne yetiştirilmesine yer aldığı çocuk beğenilecek, ne yaptığı iş beğenilecek, hiçbir şey beğenilmeyecek. Unutma Palat onu adamın babası dedi ki ulan ilk gece gözünü korkut. Sakın teşekkür ederim. Eline sağlık falan deme. Yuları takar. <gülüyor> Çocuğu uyurken öp. Yahu görebiliyor musun nasıl mesafeler? Ya yazık böyle? hocam ya. Ben çocuk sahibiyim. Evet. Çocuk sahibi bir adam olarak çocuğumu öpmemenin bana verilmiş en büyük cezalardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani o... ve hakikaten bazen o yani çocuk istemiyor. Şimdi bu kadar şeyi de bildiğim zaman diyorum ki hayır zorlamamam lazım. Yani eğer çocuk isterse evet müsait gidip öpebilirim ama cırt diye öpemem. Fakat nasıl canım istiyor hayır dediğinde. Mesela diyorsun gel bir öpeyim falan. Yok baba diyor tamam mı? Evet. Ya diyorsun biz bu çocuğu niye yaptık öpmek için yapmadık şimdi <gülüyor> Değerli izleyenler Poyraz 4,5 yaşında sürekli hatırlatıyorum. Payraz dört küçük yaşında, Palat bir baba. Evet. Ve şimdi eğer ki bir baba çocuğunu öpmüyorsa, çocuğa yazık ayrı, babanın kendisine de yazık apayrı. Evet. Yazıklar olsun. Yani. Onun farkında olmak işte <gülüyor> bence o farkındalıktan sonra gerçek baba olma durumu vardır. Mükemmeliyetçi olduğunun farkında bile değil ve bunu. Övünülecek bir şeymiş gibi arayış içerisinde söyleyen çok liderlik çalışmaları var, başarı çalışmaları hocam. var, çok. yönetim çalışmaları Allah var. Allah hepimizi korusun öyle bir yerden hocam. Hı. Ama yani, çok yaygın. Çok yaygın biliyorum ben evet. yaşadığım yerlerde biliyorum dünyanın işini yapmışsınız, evet. sonuç getirmişsiniz bilmem ne yapmışsınız. Bir yerde bir eksiklik kalmış, 90 evet. tane iş yapılmış. Evet. Ya şu 90 tane düzgün yapılmış işle kimse uğraşmıyor da e orası diyor olmamış. Ben de biliyorum olmamış. E ama 90 tanesini yaptık. Bugün de böyle bir hata yaptı yani. E, oldu. Olmaması için biz elimizden geleni yaptık ve oldu. Ne yapabilirdik yani? E şimdi aynı durum. O zaman diyorsun ya ben diyorsun hiç olmazsa 8 saat bu adamla birlikteyim. Bunu alana Allah sabır versin. Evet. Tabii şöyle bir varsayım var. Yani kişi diyor ki ben ona hatasını gösterirsem hatasını düzeltir. Böylelikle daha çok başarılı olur. Şirket de kazanır. O da kazanır. Toplum kazanır. insanlık kazanır. Fakat bir araştırma yapılmış. iki tane <gülüyor> üniversitede ve 30 yıl boyunca takip edilmiş. <gülüyor> Yazarlar Derneği üniversitelerin adını vermeyeceğim şimdi Amerika'da her bir dernekte 10 öğrenci. Şimdi birincisi, birinci dernek Herkes birbirine yazdıklarını veriyor. Aha. Şöyle bir karar almışlar. Hatalarımızı bulalım ve düzeltelim. Evet. Sende şu hata var, bu hata var, bu hata evet, var. Evet. İkinci dernek bizim e, güçlü taraflarımızı bulalım ve birbirimize söyleyelim. E, şöyle olmuş, böyle olmuş falan senin güçlü tarafları bunlar. Otuz yıl sonra baktığınızda birinci gruptan iki kişi kalmış yazar olarak. Tabii. İkinci gruptan sekiz tane tanınmış yazar var. Yani o bakımdan insan doğası itibariyle şu yanlış. Hatalarını bularak ben ona yardım ediyorum yanlış. Tabii Güçlü öyle. taraflarını bularak beslemek başarıya götüren yol. Mükemmelliyetçilik gizli bir zehir. Aynen öyle. Bunun çok farkında olmak Çok lazım. farkında olmak lazım hocam. Yani o o bana çok ciddi bir sıkıntıymış gibi geliyor ve bu kadar üstünde durmamın sebebi de bizim toplumumuzda korkunç yaygın. Evet. Yani. yani öğretmen mükemmellikçiyse ana baba ona vermeye çalışıyor. Aynen öyle. Çocuklarını zehirlendiğinin farkında değiller. Aynen öyle. Ve yani öğretmen eğer çok mükemmelse, öğretmen bu mükemmeli takip ediyorsa, onu yaşatmak için uğraşıyorsa ana baba da Dah! diyor aradığımızı bulduk. Bizim kadar bizim çocuğumuzu ezecek birini bulduk. Evet. Aman abi boşluk bırakmayalım Çocuğun kafasından bu tokmağı eksiltmeyelim. Evet. Bunu yaptığın zaman da ne oluyor? Yani hiçbir zaman. Ondan sonra hakikaten ben inanmakta çok zorlanıyorum. Ediyor, bizim çocuk hiç güvenmiyor kendini. Ya bütün ömrü eksikliklerini bulmakla geçirilmiş bir çocuk nasıl güvenecek kendini? Nasıl atılım yapacak? Hiçbir atılım falan yapamaz. Nasıl gerçekleştirecek? Şey Hiçbir riski de alamaz onu da söyleyeyim. Şimdi evet. ana baba diyor ki hiç girişken değil. E, her girişimin sonunda olası bir olumsuzluk olası bir başarısızlık hali var. Özgüvenliği tanımlama da yanlış bence. Hı -hı. Özgüven ne zaman başarısız olursan o zaman ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Başarılıyken herkesin özgüveni var. Geldi başına bakalım. Şimdi başarısızsın. Ne yapıyorsun? Evet. Devam edecek gücü kendi içinde buluyor musun? Bulamıyor musun Ayağa kalkıp Hey, devam edebiliyor musun? Tabii daha yolculuk var diyebilmek meselesi Aynen var. öyle. Evet Polatçığım bu utandırarak boyu yetişmiş insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi mükemmelliyetçilik. Değerli izleyenler mükemmelliyetçilik gizli bir zehir. Sohbetimize devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Evet sağlıksız kişilik ben yetişkin çocuklar diyorum onlara. Ne gibi özelliklere sahip? Ailemizde var mı? Toplumumuzda var mı? Çevremizde var mı? Çocuğumuzun öğretmeni veya bizim patronumuz veya yöneticimiz öyle mi? Bununla ilgili konuşmaya devam edelim. <gülüyor> Hocam bu mükemmel iletçilik meselesinden bahsettik. Ondan bayağı da bir bahsettik. Evet. Ee, başka hangi alanları tanımlarsınız? Yani başka böyle ben baktım mı adamın gözünün içine? İki davranışını görürüm ve derim ki evet abi bunu utandırmışlar. Garibanım canım benim dediğiniz. <gülüyor> <gülüyor> falan bir anımı paylaşmak istiyorum. Ee, seminer veriyorum. Ee, ha, günaydın arkadaşlar dedim. Çıt yok. Dedim ha. arkadaşlar iki insan birbirinin farkına var iletişim başlar. <gülüyor> Ondan sonra aa. ama dedim siz bir şey demediniz. Bunun da bir anlamı var. Var tabii. Mesela efendim eğitimci günaydın der. Cevap beklemez. Bize cevap vermedik. Bu demektir ki buyurun devam edin. <gülüyor> İkincisi... Ee, tanıdık bildik onlara kolay kolay günaydın demeyiz. Biraz tanışalım sonra söyleriz. <gülüyor> Gülümsediler. Üçüncüsü efendim burada büyüklerimiz var. Günaydın deneyeceksin onlara düşer. Ha. Şimdi ben öyle deyince herkes U düzenin ortasında oturan birisine <gülüyor> baktı. Ama bakarken şöyle yaptılar benim. Böyle baktılar. Ben de baktım. Adamın yüzü emin hoş böyle. İğreniyor. Öfkeli kusacak. Şimdi Oranın en yüksek mevki, makamı olan kişi bu. Belli. Ve emin ol konuşurken... Aa, bir şey söylüyor, millet gülecek gibi oluyor. Heh. Böyle tam gülerken adamı hatırlıyorlar böyle. <gülüyor> yani gülmedik, gülmedik. <gülüyor> ben silik ye yetiştim. Özellikle kadınlarda bunu çok görürüm böyle. Tam gülerken konuşurken birdenbire derler ki... Tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Çok güldük inşallah başımıza bir şey gelmez. <gülüyor> bunu çok görürüm ben. Şimdi... 90 dakika sonra ara verdim. Dedim arkadaşlar burada sigara içmedi. O zaman sigara içiliyordu. Dedim beyefendi rica etsem kalır mısınız dedim. Aha. İki dakika. Hay hay dedi. Gittim. Kapıyı kapattım. Kimse yok. Dedim rica bir Bana küfreder misiniz? Estağfurullah. Dedi. Dedim <gülüyor> edeyim, Olur mu efendim dedi. Dedim beyefendi gözüme bakarak Doğan Cüceoğlu Allah senin belanı versin. Der misiniz? Ne <gülüyor> münasebet dedi. Dedim beyefendi yüzünüzü alasını söylüyor. Bak arkadaşlar. O bana baktı, ben ona baktım. Şimdi ayaktayım ya üstünlük benden. Bakın, bir beş saniye sonra hafif yüzü güldü. Ya dedi bizim oğlan da bunlar hikayet için dedi. <gülüyor> Nereye getireceğim? Yetişkin çocuk, utanca boğuta büyümüş kişi öfkelidir. Değil mi? Öfke doludur. Farkında bile değildir ama Buran buram ter gibi öfke kokar Barut gibi değil mi? Her Barut. şeyle böyle soluk alışı, bakışı, yürüyüşü, oturuşu, kalkışı Her şeyle öfkelidir Ve bundan çok zevk alır Zevk da alır diyorsunuz öfke. değil mi? Ne kadar öfkeliyse, ne kadar güçlüyse öfkesi o kadar iyi hissediyor kendini evet. değil mi hocam? Çünkü öfkeli insan güçlüdür evet. Korkutur İçeri girerken öfkeli gireceksin Karı korkacak, çocuk korkacak, torun korkacak, herkes korkacak. Doğru. İşe girerken öfkeli gideceksin <gülüyor> Günaydın efendim, günaydın diyecekler, cevap vermeyeceksin. Çaycı gelecek, buyurun çayınıza getirdim, diyeceğim. cevap bile vermeyeceğiz, yüzüne bile bakmayacağız. Öfkelisin, öfkeliyim, öfkeli <gülüyor> Çok acı ya. Ve sonra da, <gülüyor> yani bazı, yani çoğu mezarların üzerine yazılması lazım, öfkeli. Öfke öldü dikkat edin abi dedi hocam. Öfke öldü. Tabii, tabii tabii tabii Evet. Ya hocam melekler dikkat edin. Öfke eder. Doğru falan demek lazım. Şimdi e ona göre bir yara yırmak lazım hocam. Yazıklır ya. Yazık tabii ki canım. Ama yani. bu insana kızabilir misin? Bu insana yani niye böyle diye farkında değil. Ya Farkında değil anlıyorum ama orada da benim aklıma şu geliyor ya insan akşam yatağa yattın baş başa kaldın kendini içinde hiçbir şey söylemiyor mu sana ya benim hayatımda tad yok o yok bu yok kötü gidiyor. Parat söylediği zaman baş ucunda sigara var alırsın bir tane yakarsın bastırırsın öfkeli yani öfkeli ya. sömürtürsün süper ya birisi ya sigara içiyorsun falan çak şimdi kapatırsın bu kadar Diğerleri fıs fıs fıs konuşuyor, onlar da geleceğin öfkelileri. Tabii ki yani böyle bir ortamın içerisinde gücün bu olduğu bir yerde insanın gideceği yer mi? Hatta bence yetişkin çocukların yani bu utançbo olmuş insanların bir diğer derdi de ya da sıkıntılı olarak gözden geçirilmesi gereken alan da bunların güç merakı ve denetleme merakı. Evet. Çok evet. severler. Evet. Yani benim haberim olmadan kuş uçmayacak diyor adam burada. Ondan sonra da büyük şirket olacağım. Büyük bilmem ne olacağım. İşte güçlü aile olacağım. Bilmem ne olacağım diyorsun. Küçükten başlayalım. Tabii. Şimdi anne. Küçük kız olarak ezilmiş bezilmiş çocuk doğurdu. Oh elimde bir tane Ay var. Ya, denetleyeceğim. Be. Şimdi ilk denetleyeceğim şey ne kadar yiyeceği. Doğru. Ee, Kayvvalide falan da kızmasın diye. çocuğunu dört tane köfte koru. Ye. Çocuk yeri doydum anne. Hayır doymadın. İki tane doymaz. Ye. <gülüyor> Ve çocuk böyle. Yani çocuğun içi diyor doydun diyor. Annesi doymadın diyor. Çocuk diyor ki annem her şeyi bilir. Her şeyi bilen birisi o. Çok güçlü. Aynen, Demek ki öyle. bende Ve, bir bozukluk var. Aynen, o öyle. kadar çok çarpıklık var. Aslında ki... bakıldığı zaman bunun görülmemesi de müthiş bir şey hocam. ya Aynı anne diyor ki koşma düşersin diyor. Şimdi baktığınız zaman pırıl pırıl bir cümle değil mi bu? Koşma düşersin. Yani koşan birisi düşebilir. Çok normal. Fakat verdiği mesaj anlamında değerlendirildiğinde... Ya koşmak insanın beraberinde getirdiği son derece sıradan, yeteneklerden bir tanesi. Yani hepimiz koşabiliyoruz. İki bacağım var. Koşuyorum kardeşim. Sağlıklıyım. Koşuyorum. Çocuğun da içimden geliyor. Ben kendi çocuğumdan da biliyorum. Bir evet. yerden sonra içine sanki bir şey kaçtı çocuğun. Evet. Sürekli koşmak istiyor. Yani evet. ya yediklerimi dokunuyor ne oluyor bilmiyorum ama çocuğun sürekli bir koşmak, sürekli bir zıplamak gibi bir derdi var. Evet. Böylelikle yavaş yavaş... Sen diyorsun ki senin doğan normal değil diyorsun. Evet. Koşma. Evet. Bir ikinci mesajla düşersin. Şimdi sana bu, güvenmem. Sana güvenmem. Sen normal bir şey yaparken bile beceremeyecek bir insansın diyorsun. Şimdi anayla babanın niyetine bakıyorsun. Ana babanın niyeti de şu... Evet koşuyor olmanın beraberinde getirdiği tehlikeler var. Düşersen başına bir şey gelebilir. Fakat bunu koşma düşersin diye anlatmaya gerek yok ki. Evet. İlla bir uyarı yapma ihtiyacındaysan. Ha, koşan birine niye uyarı yapılıyor onu da anlamakta zorlanıyorum. Ama illa yapacaksan o zaman dikkatli olmak konusuyla ilgili uyarabilirsin bunu. Evet. Palat. burada bir parantez açıp. Değerli izleyenler izninizle şimdi konuyla ne ilgisi var diyeceksiniz ama vardır mutlaka ben söylediğime göre vardır herhalde. <gülüyor> Fakat Polattan ben dışarıda biraz önce bir öykü dinledim <gülüyor> Poyraz'la ilgili. Onu paylaşmasını rica edeceğim o etkileşim bana çok önemli geliyor ve siz bundan mahrum kalmayasınız istiyorum. <gülüyor> Şu annası hatırlıyoruz hatırlıyorum hatırlıyorum hocam. Bu bizim bu haftanın hikayesi. Şimdi bu koşma, zıplama, hoplama falan filan işleri her geçen gün artıyor ve Çocuk her seferinde bir öncekinden daha yüksek bir yerden atlamaya çalışıyor. Çok doğal ben de yaptım onları yani ben de denize atlarken falan önce şu kadardan atladım sonra bilmem nereden atladım. Şimdi bile hala gözüm kesiyor atladığımdan daha yüksek bir yer görürsem olur mu acaba diye. Oğlumda da aynısını görüyorum ama geçen gün öyle bir şey deniyor ki bir yandan da şey ilişki o da baba diyor buradan atlarsam ne olur diyor. Oğlum diyorum ya yani bu, bu denemeye çalıştığın şey bana çok anlamlı gelmedi yani hı hı. biraz tehlikeli bir durum var o senin yaptığında hı hı. düşüp kafayı falan çarpabilirsin dedim ve çarptığın zaman da öyle diğer çarpışlarındaki gibi bir yumuşak ağlamayla falan atlatamayabiliriz bunu dedim. E baba dedi dünyanın bütün doktorları ne işe yarıyor dedi. Şimdi adam kafaya koymuş onu yapacak. Ve ben diyorum ki düşersin öyle şaka bir şeyle de atlatamayabiliriz bunu. Yani basit bir ağlamayla falan yırtamayacağımız bir düşüş olabilir bu. Canının yanmasının ötesinde başka şeyler olabilir. E, o zaman da adam diyor ki bütün o doktorlar ne işe yarar kardeşim diyor. Evet evet. Değerli izleyenler farkındasınız çocuk yetiştirmek kolay diye Ama o zorluğundan dolayı kutsal. Yani burada sen bunu atlamayacaksın o kadar işte. <gülüyor> Doktorlar ne işe yarar bilmem ne öğrenirsin. Kafa kırılırsa o zaman görürsün bilmem ne. Doktorun da yapabileceğin sınırı var falan. Yap atamayacaksın. Demek gayet kolay. Tabii. Korkutursun ama şimdi burada kafası çalışan, hayatı keşfeden ve yavaş yavaş anlam verme sistemini kuran bir potansiyel var. Emek vermen lazım, zaman vermen lazım. E Sevgide bu emek ve zamandır aslında. Tam da öyle. Evet çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Kapa parantez devam edelim. O Peki bak. hocam. Bu bir şey daha söyleyeceğim abi. Kibir. Kibir. Gurur. Ne anlıyoruz hocam bundan? Ne demek ne anlıyoruz? Çok, şimdi anladım hocam. Evet. Yani ya adamın yüzüne baktığın zaman hizaya gelesim geldi hocam tamam. Allah hakikaten Yani ee, sen benim kim olduğumu biliyor musun? <Gülüyor> bu kadar yıl beraber çalıştık. Ah. 14 kitap yazdım. Yazmadığımda 28 tane. Onlar da sen Her <gülüyor> <diyorsun>. Şimdi... <gülüyor> Enteresan bir şey ya. Çok... Kibir, gurur. Ve enteresandır bu. Bazen bakıyorum kılığına baktığın zaman... ...ben dine çok önem veriyorum. Dindarım diyen bir kılık kıyafet içerisinde. Ama kibir ve gurur taşıyor. Ötekileştirme. Nasıl böyle? ooo diyorsun demek ki önce insan olmak meselesi öyle. bu utanca olmuş insanın bu içindeki boşluğu doldurmak için kibir gurur koltğa, mevki makama paraya güce sarılma hırsı o kadar yaygındır ki. çok hocam çok ve ben bir şey söyleyeyim ben içini de doldurduğunu düşünmüyorum sadece etrafında bir perde oluyor bunlar yani içim ne kadar boş o görülmesin diye bir perde oluyor bunlar yani. Bir insan hakikaten gururluysa bir kere gücü böyle kullanmaz. Bir insan hakikaten bu ölçekte gururluysa Yalan söylüyor olmaz. Ne kendine ne bir başkasına. Ben bu yetişkin çocuklarla ilgili... Onurlu olmaktan gelen bir gurur bambaşka Aynen bambaşka bir şey, bir şey hocam. Tabii. Burada kaba böyle kibir kaynaklı bir gurur. Yani ben duruşumla, varoluşumla, insan oluşumla değil şu isimle, şu koltukla, şu bilmem neyle bir adamım diyor. Ve o evet. zaman kaptırmamak için elinden geleni yapıyor. E tabii o zaman öfkeli olursun. Evet. Palattin gördüm. Bir arabaya bitmiş markasını falan bilmiyorum ama Araba nasıl bar bar bağırıyor <gülüyor> Yahu diyorum bir insanın ne kadar boş olması lazım Aynen ki öyle. Bu arabayla yani hakikaten e, tamamiyle gösteriş için Sadece gösteriş, gösteriş değil, değil mi bas bas bağırıyor yani. Nasıl Aynen. bağırıyor görsen O lan kendimi düşündüm utanırım lan <gülüyor> utanırım ya hakikaten utanırım yani bir insanın <gülüyor> için bu kadar boş olabilir mi bu arabayla gurur duyabilmek için. Aynen öyle. Dikkat çekmek istiyor belki de işte erkekli kızlardan falan. O sana kim bakacak? Onlar eğer bu arabadan dolayı sana bakıyorlarsa arabaya bakacaklar sana bakmayacaklar evet. senden hiçbir şey olmayacak gene o evet. arabada gidersen ne yapacaksın? Bundan daha iyisi hiç kimsede yok mu? Evet. O zaman ne olacak? Daha iyisini almak zorunda kalacaksın ve hep o hep o şüphe olacak. Adam böyle birinin beğeniyor, böyle birine etkiliyor, bununla evleniyor ve bütün ömrü benden daha iyisi çıkar düşünmenin kaygısıyla geçiyor. Yani evet. o adam da bana bakıyor. Diyor ki kaç paralık adamsın sen? <gülüyor> Kitap yazmışsın. Ne? Nerede oturuyorsun? Araban kaç paralık? Nerede tatil yapıyorsun? diyor. Onu değerlendirmesi öyle oluyor tabi. Valla hocam. Ve tabi kapitalist sistem diyor ki onun gibi olsun. Haydi gençler onun gibi olun diyor. Kızışın birbirinize yarışın. Başarı budur. Ve böylelikle biz de bol reklam bol yapalım. Bol, satalım, Aa, tabii. bol bol satalım. Şunu yani. yapalım bunu yapalım falan filan hadisesi. Ve bunu yiyoruz ya. Ya psikoloji bilimi bütün bunun altını çözüyor ama yiyoruz gene de hocam. Evet. Şimdi siz söylediniz aslında bir anda bütün reklam sektörünün, bütün kapitalist sistemin en temel mantığını açıkladınız. Dediniz ki tercih edilmek için gereken kriterleri parayla satın almanın yolunu buluruz diyorsun. Evet. Daha iyi araba, daha iyi ev, daha iyi bilmem ne. Adam daha o evi alırken bir sonrakini nasıl alacağını düşünüyor. Ya gir içine otur bir ağız tadıyla, bir bilmem ne ne yapacaksan yap. Ondan sonra bir ihtiyacın olursa hayatını değiştirirsin. Evet. Bundan sonra da şunu alırız diyor. Çünkü sadece o sahip olduklarıyla tanımlayabilir hale geliyor kendini. Evet. Ve en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de diğerini aşağı görme. Evet. Yani o kadar bu yaygın bir ihtiyaç ki o bakımdan kendisi için almıyor bir şey alırken bir başkasını aşağılayabilir miyim kriteri çerçevesinde Tabii ki hocam. o maaşlarla ilgili yapılmış araştırma var ya Evet. adama evet. bir yerde atıyorum 120 lira senelik maaş öneriyorlar 120 bin lira düzeyinde senelik maaş veriyorlar bir başka yerde ise 100 bin lira senelik maaş veriyorlar ama 100 bin lira senelik maaş verilen yerde bölgenin en yüksek maaşı 120 bin lira verilen yerdeyse ortalama bir maaş. 100 bin liraya razı oluyor. Evet. Bu mahallenin en büyük parasını ben alayım diyor. Evet. Ötekinden daha olsun olsun diyor o önemli değil. Herkesten çok mu? Çok tamam diyor ben evet. burada çalışırım diyor. Bu, bu nasıl bir şeydir ya? Evet. Bu işte yetişkin çocuğun çok güçlü bir mantığı. Ve toplum bu yönde olduğu zaman çok güzel manipüle edebilir. Çok çok çok. Ee, ve... Bunların çoğunlukta olduğu bir ortamda dinamikler, eğitimin ne anlama geldiği, edebiyatın ne anlama geldiği, felsefenin ne anlama geldiği, politikanın ne anlama geldiği kendi çerçevesi içerisinde değerlendirme durumu oluşuyor. Şimdi enteresan bir şekilde bu bu sağlıksız eksik kişilik diyelim artık bir de yardım etmeye çok meraklıdır ama. Süper hocam ama onu bir aradan sonra konuşalım. Bu Böyle pozitif yönleri de var ama anladığım kadarıyla yanlış olduğunu da konuşacağız. Ama böyle. sağlıksız bir yardım etme durumu vardır. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra neden sağlıksız onun üzerinde konuşacağız? Evet devam ediyoruz. Farkına varış yolculuğu. Farkında olduğunuz kadar yaşıyorsunuz. Farkında olduğunuz kadar zenginsiniz diyoruz. Ben ve Polat Doğru. Evet hocam bu yardım etme meselesinden bahsediyordunuz sürekli yardımcı olma meselesinden ve bunun da e, utanca boğulmuş bir şekilde yetiştirilmiş olmanın sağlıksız yetiştirilmiş olmanın bir göstergesi olduğunu söylüyorsunuz bir sürü insan şimdi sizin ne demek istediğinizi anlamadı hocam onu bir konuşsak anlasınlar canım anlasınlar. nasıl anlamazlarmış canım Yok, hikmetinizden değil hocam kabul etmişlerdir doğrudan kabul ettiler evet. ama hani evet. şimdi o şekilde yardım eder ki seni aciz bırakır kendisine bağımlı kılar evet. ve sen kendi istediğini yapamaz hale gelirsin aynen öyle ve bu şekilde e, bağımlı hale gelme artık zaman içerisinde ...siz bilirsiniz. Bu şeye benziyor. Yani dört köfte koyup... ...iki tanesini yedirdikten sonra... ...ye ye. Doymadığına benziyor. Aynı. Doydum, teşekkür ederim. ...a olur mu? Daha hiçbir şey yemediniz. Hadisesi var. Vallahi doydum. Pat olmaz. Bak gücenirim. Falan Hırkanı da giy. Hocam üşütürsün. Hırkanı da giy. Yani o kadar oluyor ki bana böyle. Ee, hocam... ...dikkat edin hocam merdivenine inerken. Ben gireyim mi? Yani... Al, enteresan bir aciziyet şekilde acziyet hissetmeniz için ne gerekiyorsa yapabilir evet, yani enteresan bir şekilde ben e, işte yurt dışında da bulunuyorum falan kendimi bayağı dinç kendi işini yapabilen <gülüyor> e, hayatına hakim araba sürebilen alışveriş yapabilen e, kendi hayatını götüren böyle gayet normal bir insan gibi evet, hayatımın denetimi bende olan bir insan olarak görürken enteresan bir şekilde işte çantası taşınması gibi tabi bunda saygı da var ama o çok alt düzeylerde başka anlamlara da gelebiliyor. Geliyor hocam. Gerçekten saygılı olan insan izin ister. Aha. Aynı çocuğu öpmeden önce saygılı olman gerektiği gibi. Bu yaşlılar için de aynı şekilde. Yardım etmeni ister misiniz? Böyle bir şey falan filan. İstiyorsam o zaman alırım Tabii ben. Tabii ki. Ama empoze etme hadisesi. Ee, hocam sizin için ismarladım bunu yiyin diyor. <gülüyor> Taviz onu json ısmarlamış 3 4 tane birden ısmarlamış. Ee, hocam ayıp olur yiyeceksiniz yani ve bu aklının ucuna gelmiyor. Yani bunun bir hakaret olabileceği ile ilgili aklının ucuna gelmiyor. Şimdi çok tuhaflarına gidebilir e, bazı izleyenlerin. ama lütfen ve lütfen bireyin sınırları olduğu ve o sınırlar çerçevesinde onun karar verme hakkı olduğunu düşünerek Başkası karar vermesin bunun hakkında. Aksi halde beni çocuk durumuna düşürüyorsunuz. Tam öyle hocam. Ve ben aciz bir insan haline dönüşüyorum. Ben yani kabul etmiyorum. E, ben eğer gücümü sizin aciziyetinizden alıyorsam, kendimden değil... ...o zaman tabii ki sizin ne kadar aciz göründüğünüz varsa... ...ben o kadar güçlü görüneceğim ki bu çok önemli bir hale geliyor. Ana baba da onu yapıyor çocuğa. Diyor ki sen onu yapamazsın ben geliyorum şimdi diyor. Bırak denesin yapamasın ya. Yani... Denemesine bile fırsat vermeden sen onu yapamazsın diyor. Evet. Ve bir süre sonra çocuk da diyor ki ben onu yapamam bana yardım edin diyor. Ne kadar acı ya. Çok acı hocam yani çok acı. O kadar bitik bir hale geliyor ki o zaman çocuk. Ha, bu, şunu da demiyorum yani her şeyinde bir doğal akışı var zorlamayın. İlla yaparsın sen yaparsın da yemiyor. Onun bir dengesi var ve o her neyse ilişkiler ve insanlar onu biliyor. Yani eğer doğal bırakılırsa her şey gayet güzel gidiyor. Evet. Şey de öyle sanıyorum. Bu yani Kendinizi bir başkasıyla ilişkiniz ve bir başkasının üstünden tanımlamaya başladığınız zaman ister istemez de bir hoş görünme gibi bir derdiniz olur. Evet. Eğer benim puanımı siz verecekseniz ee ne yapalım ben de o zaman hani yalakalık da yaparım. Oyun neyi gerektiriyorsa onu da yaparım eğer siz verecekseniz. Evet. O zaman ne oluyor biliyor musun? Kendimi keşfetmekte, kendi gözümde kendim olarak var olmakta gecikiyorum. Aynen. Halbuki bir insanın yaşamının anlamı buradan geliyor. Doğru. Ve burada bir şey daha çizmek istiyorum. Yargılayıcı tutum. Ha. Yani. E, Anlamaya hiç açık ben, değil değil mi? Ben seni ne kadar yargılarsam o kadar... Kendimi değerli görmüş oluyorum. Diyorum ki Polat ya nedir bu sakal abi ya? <gülüyor> Nereden yani? Kesinlikle. Dedende mi vardı? Ancımdan mı vardı? Bu Türklerde olmaz böyle. Sen abi cavurlarda falan böyle görüyorsun sen getiriyorsun böyle. Söylemeyecektim ama her neyse artık söylemiş oluyorum biliyorsun <gülüyor> ben şimdi <gülüyor> seminerlerimde <gülüyor> iki şey rica ediyorum bir hayır yerine cık, değil diyorum 800 kişi cık, dediği zaman çok güzel, güzel bir şey oluyor Bir de diyorum ki arkadaşlar bu seminerde bu konferansta telefonu çalan olursa hep beraber cık, cık, cık, diyelim diyorum hakikaten telefon çalıyor mutla 800 çalıyor. kişi böyle cık, cık, cık, yaptığı zaman müthiş bir şey müthiş oluyor bir şey ondan oluyor çok ya. zevk alıyorum şimdi ben de cık. Yapıyorum böyle yakışıyor size. <gülüyor> size hocam Tabii pozisyon itibariyle yani bak abi ben yargıladığım kadar kendi gözümde değer buluyorum seni anladığım kadar değil senin gözünle sana senin gözünle görüp sana saygı duyup senin gözünle ilişki kurduğumdan dolayı kendimi değerli görmüyorum ne kadar acı bir şey bu Çok ya. Çok acı bir şey hocam ya. Ve yani... Ben şeyi söyleyeyim yani eğer hani hakikaten böyle derler ya sıkıyorsa ötekini yap diye. E, anlamaya çalışmak, yargılamaya çalışmaktan kat be kat daha zor. Kat be kat daha zor. Ama en nihayetinde de beraberinde getirdiği haz ve sana verdiği duygusal olgunluk hali ötekinin kat be kat üstünde bir mutluluk getiriyor. Aklı başında olan adam yargılamaz hocam. Yargılamaz, anlamaya çalışır. Evet burada bir şey var doğru. Benim umduğum gibi gelişmiyor. Benim kafamdan geçtiği gibi gelişmiyor. O da doğru ama böyle oluyorsa mutlaka bunun bir nedeni var. Neyse o ben onu anlamaya çalışmalıyım. Evet bu uğraş gerektiriyor. Evet bu öfkeyi kontrol etmeyi gerektiriyor. Evet bu karşımdaki de bir insan diye bakmayı gerektiriyor. Ama vadi bence çok daha fazla. Evet Engin Geçtan'ın İnsan Olmak Halleri diye bir kitabı var orada. Hakikaten insan olmak ve o insan olmakla ilgili aşamalardan en önemlerinden bir tanesi öbürünün gözüyle görebilmek ve vay benim insan kardeşim. Bunu diyebilmek için de tabi senin kendinin onun olduğu durumları yaşamış olman lazım. Eğer yaşamdan yaratılmışsan, bu yalıtılmış ortamda sadece kalıplanmışsan, onun içinden geçtiği süreci Anlaman mümkün değil. Hocam şimdi 2-3 dakika gibi bir zamanımız kaldı. Bugün bayağı içte kararttık. Yani hep birlikte şöyle kötüyüz, böyle kötüyüz, böyle sıkıntılarımız var dedik. Ee, ne yapalım birkaç dakikada biraz onun üstünde konuşalım. Yani bugün biri fark etti. Dedi ki ya ben mükemmeliyetçiyim, çok ki kibirim ve gururum var. Yani boğmuşlar beni utanca. Evet. Bir, önce farkına varalım. Mesela benim içimizdeki çocuk kitabı böyle Aha. eksersizler falan veriyor. Bu farkına varma bakımdan. Önce mesela bana gelen şu bitiremedim diyor. 6 ay aldı kitap okumam diyor. Ağlıyor ağlıyor diyor. Tabii. Bunu genellikle Ben de çok duydum hocam okudum evet. da. İkincisi şimdi İngilizce'de reparenting diye bir kavram var. Aha. Kendine analık babalık yapma. Bu kendine tanıklık yapma. Kendi özünün muhteşemliğini keşfedip bu özün aslında Tanrı'nın sana vermiş olduğu en muhteşem kaynak olduğunun farkına vararak o noktadan kendine tanıklık yapma merhaba deme. Yani yaptığın iyi şeyleri görmekten bahsediyorsunuz değil Ve mi hocam? Ve böylelikle ayrıca da ilk iş şey yaparak, günlük tutarak mükemmelliği olduğu yanları, öfkeli olduğu yanları, yargıladığın onlar yanları fark edip bilinçli olarak sevgiyle, empatiyle önce kendine, ondan sonra çevredekilere bakmaya başlamak. Bu bir süreç. Süreç kesinlikle. Ama iç çocuğa merhaba diyebilmek için her gün sabah 10 dakika ile 20 dakika arasında köşeye çekilip Merhaba diyerek o iç çocuğu beslemek lazım. <gülüyor> Nurdoğan Arkış biliyorsun ilk bunu Aha. yaptığı zaman inanamadım diyor değil mi? Evet. Canım. bana bakıyordu diyor. Nerede kaldın sen dedi diyor. İnanmıyordum diyor. Ve o andan itibaren Başka iç bir yaşam, çocuğa tabii. merhaba dedim diyor. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler içiniz kararmasın. Biz aslında bir yolculuk içerisindeyiz. Varoluşumuzu iyiye doğru götüren bir yolculuk bu. Bir farkına varış yolculuğu. Hoşçakalın efendim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Teşekkürler Falanç. Sağ olun. Sağ olun.